İzleyenler Doğan ile İnsan İnsana programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sınav ve yaşam. Evet, sınav bir gerçek. Sınav bizim yaşamımızın bir gerçeği. Okulda sınav var. Okuldan çıktıktan sonra işe girmek için mülakatı alıyorlar. O da bir sınav. Aslında kız istemeye gidiyorsun... Orada da bir sınav var. <gülüyor> Öyle bir durumlar var yani. Şimdi bizim sınavla ilişkimizde iki seçeneğimiz var. Bir tanesi sınav yaşamın bir gerçeği ve bu gerçek ile ben yaşamımı nasıl oluşturacağım, nasıl dans edeceğim? Yapabileceğimin en iyisini nasıl yapacağım şeklinde bir bilinç içerisinde gitmek. İkincisi de Allah kahretsin ya. Neden sınav var ya? Böyle sınav mı olur ya? bir insanın hayatına 3 saatte karar veriyor Olur mu böyle şey? Gibi bir durum içerisinde sürekli böyle şikayet ederek oluşturmak. O zaman enerjimizi biz... ...anlama, verimli olma, üretim için verecek yerde... ...enerjimizi şikayet etmeye veriyoruz. Ve bu ortamda farklı farklı sonuçlar elde etmeye başlıyoruz. Bugün... ...bir konuğumuz var. Bu konuğumuz... ...hiçbir başarı... ...tesadüf değildir... ...diyen birisi... ...ve bu sözün içini doldurmuş birisi... ...İbrahim Taşel. İbrahim'cim hoş geldin. Hoş bulduk hocam. <gülüyor> Burada olmandan dolayı çok mutluyum. Teşekkür ederim geldiğin için. Ben de sizinle olmaktan çok mutluyum hocam. Teşekkürler. Ve gençlerimiz var. Bu gençlerimiz... Sınava girmiş ve yeniden sınava girmek üzere hazırlık içerisinde. Sizler de hoş geldiniz. Evet, değerli izleyenler, biz sınavla ilgili olarak işte sokaklara çıktık ve başarı sınav ilişkisi bu konuda vatandaşlarımızın ne düşündüğünü öğrenmek istedik. Bazı sorular sorduk ve vatandaşlarımız, ...bu sorulara cevap verdiler. Bir sokak röportajımız var. Onu izleyelim. Ondan sonra sohbetimize başlayacağız. Okulda başarılı bir öğrenci olmak ileride meslek hayatında başarılı olmak için yeterli midir? Valla e, Türkiye'deki e, öğrenim sistemi zaten yeterli değil. Bunun için ben bunu bir kıyas olarak görmüyorum. Peki sizce hangisi daha önemli? Aslında... Bu bir denge. Yani dünyada her şeyde olduğu gibi bu da bir denge. Ama bu dengenin de getiri e, kadar kurulabileceği bir ortam yok ülkemizde. Çocuk akıllı geçiniyorsa ya da işte ne bileyim iyi öğrenim gördüğünü düşünüyorsa kafasını da çalıştırıp belki bir şeyler yapma ihtimali var ileride ama her şey sosyallikten geçiyor bence. Okulda başarılı olmak tabii ki. Yani okulda başarılı olan bir öğrenci ileride meslek hayatında ee, ...okulda almış olduğu eğitimin karşılığını meslekte de verebilmelidir. Tabii yeterli bence. Yani bir bakıma yeterli. Siz hangisi daha önemli? Okul da önemli. Yani <gülüyor> ne diyeyim <gülüyor> Ama okul önemli tabii. Başarılı bir öğrenci olur, ileride iyi bir meslek sahibi olursa geleceğini kurtarır. Hayır değildir. Peki siz hangisi daha önemli? Kesinlikle meslek hayatı daha önemli. Değildir. Siz hangisi daha önemli? Çünkü kişisel, yani zihin önemli. Şimdi adam okur, her şeyi başarır ama hayatı başaramaz. Evet. Farklı görüşler var. Ee, eğitime, okula önem veren bir görüş var. Hayır, meslek önemlidir diyen görüşler var. İbrahim'ciğim, senin bu sözünü ben çok önemli görüyorum. Yani hiçbir başarı tesadüf değildir sözünü. Çok önemli görüyorum. Ve bunun arkasında bir Bünyaya bakış tarzı bir felsefe var ve yıllar boyunca eğitim alanda bulundun, öğrenci olarak bulundun, öğretmen olarak bulundun, yani bunun mutfağında bulundun, yönetici olarak bulundun. Hemen hemen her yıl sınava girdin, ne olup bittiğini takip etmek üzere. Ondan dolayı önemli bir birikimim var. Bu birikim çok önemli ve aslında ben de onun için buraya davet ettim. Şimdi bizi izleyen öğrenciler var ve şimdi e, bu tarihten 3 hafta sonra e, OKS sınavları var. 4 hafta sonra ÖSS sınavları var. O bakımdan bayağı önemli bir devreye girmiş vaziyetteyiz. Arkasından da SBS geliyor. <gülüyor> Arkasından da SBS geliyor, <gülüyor> doğru. Şimdi e, bütün bu birikimler içerisinde bir öğrenciyi gözleme imkanın olsa yani öğrenci seni görmesin ama sen duvardaki bir sinek gibi öğrencinin her yerde davranışını gözleyebilsen bir hafta öğrencinin davranışlarına bakarak bu başarı yolunda gidiyor bu pek başarıya gitmiyor diyebileceğin davranış tarzları var mı? Elbette hocam şimdi aslında Demin sokak röportajlarında özellikle birinci konuşan kişi ile ben aynı fikirleri büyük ölçüde paylaşıyorum. Yani hayat denge üzerine kurulmuş bir e, mekanizma bence. E, öğrencinin aslında sanıldığı gibi sınav başarısıyla yaşam başarısı ilişkisiz değil. Yani kamuoyunda herhalde biraz da ülkedeki sınavlara olan... Kızgınlıktan ve kırgınlıktan dolayı çocukların da çalışmadan dolayı içerisine girdikleri sıkıntılardan dolayı sanki çocukların sınavda almış oldukları sonuçlarla hayattaki başarıları arasında bir çelişki varmış gibi bir hava oluşturuluyor. Hatta daha ilginç bir şey söyleyeyim size. Türkiye derecesi yapmış, Türkiye birincisi olmuş öğrencilerle ilgili bir takım Hiçbir doğruluk payı olmayan istatistikler de veriliyor. İşte bilmem hmm. hangi yıl birinci olmuş da, ilk ona girmiş de, hayatta başarısızmış da gibi bir takım hmm. e, istatistikler de veriliyor. Şimdi ben aşağı yukarı e, 21 yıldır Türkiye birincilerinin hepsini, Türkiye'de ilk ona girmiş öğrencilerin hepsinin e, daha sonraki hayatlarını da tetkik etmeye gayret ediyorum. Önemli. Hala yazışıyorum, mailleşiyorum, evet. onlarla görüşüyorum ...şu anda hepsinin nerede olduklarını... ...ve ne yaptıklarını bir bir biliyorum. Bu çok önemli İbrahim Bu çok önemli. Takip ediyorsun yani. Takip ediyorum. Yani özellikle de takip ediyorum. Çünkü... ...gerçekten bu çocukların... ...acaba sınavda gösterdikleri... ...başarı... ...bunların yaşam başarısına ne derece... ...yansıdı ya da... ...işte... ...acaba... ...yaşamda da aynı başarılı... sonuçlara alabildiler mi? Bu çok önemli. Tabi burada... Benim değerlendirmeme göre öncelik şu, Einstein'ın çok güzel bir sözü var. Coşku zekadan daha önemlidir. Ve gerçekten insan hayatına belki de yön verebilecek bir söz bu. Yani yaptığı işi gencin, çocuğumuzun coşkuyla yapmış olması. Bu sınav hazırlığında da aynı coşku söz konusu. işte evlilikte de aynı coşku söz konusu. Veya aynı hassasiyet söz konusu, girişimcilikte de aynı hassasiyet söz konusu. Aynı coşkuyu, aynı hassasiyeti, aynı sorumluluk bilincini taşıyorsa çocuk sınavda gösterdiği başarının bir benzerini de yaşamda yakalayabiliyor. Ama e, tabii e, bunun tersi olan örnekler de gözlemliyorum ben zaman zaman. Mesela çocuk ne yapacağını bilmiyorsa e, ya da e, sınavlara kendi içinde oluşturduğu coşkuyla değil de başkalarının itmesiyle hazırlanıyorsa, evet. ki sorduğunuz soruya geleceğim buradan, evet. davranışlarına ve başarısına bu çok büyük ölçüde yansıyor. Evet. Yani e, siz de birçok konuşmanızda söylüyorsunuz, yani çocuğun kendi içinden gelen bir istek mi, kendi gönlünün muradı mı, Aha. yoksa <gülüyor> evet. başkalarının onun için seçtiği bir hedef mi bu, bu çok evet. önemli. İbrahimciğim, ben seminerde annelere, babalara diyorum ki çocuğunuzun gönlünün muradını keşfetmesine fırsat yaratın diyorum. O zaman doğru söylüyorum yani. Hem de çok doğru hocam. Yani gerçekten bu eğer bu söz gerçek anlamda anlaşılır, hayata geçirilirse aslında bu iki başarı yüzde yüz örtüşen başarı haline gelir. Yani sınav başarısı da yaşam başarısı da yüzde yüz örtüşen bir başarı haline gelir. Ama burada... Şöyle bir sıkıntı olabiliyor tabii. Ee, bu zaman zaman eğitimcilerin yanlış tutumlarından da olabiliyor. Ee, çocuğun bütün e, etkinliklerini ve bütün sosyal yaşamını e, iptal etmesine ve tamamen hayatını hmm. işte ders çalışmaya ve soru çözmeye yönlendirmesine yönelik bir hale gelirse hmm. o zaman e, şöyle tipler de yetişebiliyor. E, soru sorulduğu zaman e, cevap veremeyen, mikrofon uzatıldığı zaman konuşamayan iki satır yazı yaz dediğiniz zaman yazamayan e, ÖSM dilekçesini rehber öğretmen ne yazdıran Hı -hı. filan bir insan tipi de ortaya çıkabiliyor Hı -hı. ama bu sınav başarısından kaynaklanmıyor sınav başarısı bunu e, ortaya çıkarıyor demek son derece yanlış bir tespit olur Hı -hı. Bu hayatın tek yönlü olarak yaşanmasından, ve tek yönlü ele alınmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Evet. Ve ben çocuklarda eğer o bahsettiğiniz gibi sinek gibi bir kamera gibi onları duvardan izleme imkanım olduğunda ki ben gözlemliyorum bunu zaten. Evet. Şunu görüyorum. Eğer gerçekten kendi isteği ise ders çalışma, kendi isteği ise seçmiş olduğu hedefler, kendi isteği ise dershaneye gelme ya da okula gitme o zaman bakışı çok daha farklı oluyor. Ama bu biz zorlamayla gerçekleşmişse evet. e, çok farklı. Hatta bunu şöyle ortaya koymak istiyorum. E, bizim hem okullarımız var hem dershanelerimiz var. Şimdi dershaneye giden öğrenciyle okula gelen öğrenci profili arasında çok ciddi bir farklılık göze çarpıyor. Aynı hassasiyette, aynı sınav çalışmasını okulda yaptığınız zaman aynı karşılığı bulamayabiliyor. Çünkü grubun içerisinde bu işe ...istekli olmayan insan sayısı... ...fazla olabiliyor. Evet. Böyle olunca da... Evet. E, ...hem sınav başarısı düşüyor... Evet. ...hem de bu çocuğun yaşama küsmesi gibi... Evet. ...çok kötü bir sonuç ortaya çıkabiliyor. Evet. Ben e, seminerlere... <gülüyor> ...başlarken... <gülüyor> ...şöyle... ...insanların yüzüne bakıyorum... ...ve diyorum ki... ...yüzünüze bakıyorum farkında mısınız diyorum. Şimdi onlar da bana bakıyorlar... ...evet farkındayız şeklinde. Özellikle bunu ailelere verdiğim ve karı koca olarak beni dinlemeye gelen seminerlerde yapıyorum. Bir şey anlamaya çalışıyorum diyorum. Acaba ne anlamaya çalışıyorum biliyor musunuz? Birbirlerine bakıyorlar yani sen biliyor musun falan şeklinde böyle. Diyorum ki kim gelmiş kim getirilmiş onu anlamaya çalışıyorum. Diyorum. Şimdi siz sınıfa girdiğinizde tahmin ediyorum yani anasının babasının buraya getirdiğiyle kendisi gelmiş olan öğrenciyi herhalde yüzünden anlayabiliyorsunuz evet. değil mi? Evet. Aynen öyle. Yani hocam aynen sizin seminere gelenler gibi. Evet. Ee, sınav hazırlığına karar verenler de eğer buna kendi istekleriyle karar vermişlerse çok farklı oluyor. Mesela bunu e, mezun öğrenciyle son sınıf öğrencisinde de görebiliyorum. Mezun daha çok seçimini kendisi yaparak geliyor. Hele ikinci veya üçüncü yıl geliyorsa dershaneye o zaman seçim biraz daha kendi seçimi oluyor. Ben tekrar hazırlanmak istiyorum diyor. Ben bilinçsizdim diyor. Ben o zaman diyor ne yaptığımın farkında değildim. Lise sonunda siz beni dershaneye ya da işte hazırlığa gönderdiniz ama ben ondan yeterince istifade edemedim. Şimdi karar verdim artık ben bu çemberi kıracağım diyor. Ve kendi geldiği zaman evet. şeyi çok daha... Evet. fazla oluyor. Motivasyonu çok daha yüksek oluyor. Evet. Şimdi <gülüyor> yolculuğumuz başarı yolculuğu ve başarının türleri var. Acaba benim insanım bu farklı farklı başarıların ilişkileri konusunda ne düşünüyor diye yine yollara düştük ve sorduk. Bu röportajı dinleyelim ve üzerinde yine konuşacağız. Bir insanın mesleğinde başarılı olması aile yaşantısında da başarılı olacağını gösterir mi? gösterir. Neden? E, çünkü hani bir insan mesleğinde başarılıysa aile hayatında da başarılı olur. Hani bu bir gerçektir yani. Gösterir. Ama... Neden? Yani olumlu şeylerden olumlu neticeler çıkar. Bağlantı olabilir belki de. Olabilir. Neden? Ya nasıl söyleyeyim? E, mesleki hayatında e, böyle insanlarla ilişkin iyi ise zaten evlilik hayatından ona bağlı olabilir yani diye düşünüyorum. Göstermez. Neden? çünkü bir bağlantısı yoktur. Yani iş yani insan iş hayatında başarılı olabilir ama ailesiyle ilgili özel hayatıyla ilgili bir sürü problemi, bir sürü sorunları olabilir. Yani maddi açıdan insan istediği kadar rahat olsun ama manevi açıdan manevi açıdan rahat olmadığı müddetçe ikisi bir arada mükemmeldir diyemez kimse. Hayır göstermez ikisi çok aynı şeyler. Hatta ee... Çok büyük yerlerde, çok büyük mağazalar, alışveriş merkezi olabilir, şirket olabilir, anonim şirket olabilir vesaire. Bu tip yerlerde başarılı olan insanların tam aksine aile yaşantılarında başarısız oldukları gözlenmiştir Çünkü bütün enerjilerin işlerine verdikleri için ailelerini ayıracak zaman bulamıyorlar. Kesinlikle göstermez. Neden? Çünkü insanlar evde başka, dışarıda başka davranıyor. Herkesin değişik bir maskesi var dünyada. Evdeki maskemiz maalesef daha sert oluyor. Evet, ben her bir röportaj sonrası... Ne kadar zengin bir toplumuz. Ee, hem görüntüler bakımından hem sözler, felsefeler bakımından. Bu çok olumlu etkileniyorum. Çok hoşuma gidiyor bu toplumun sergilemiş olduğu zenginlik. Şimdi burada olabilir, bağlantısı vardır diyenler var. Hayır, kesinlikle yoktur şeklinde konuşanlar var. Ama siz herkesin içindesiniz. Yani şu anda öğretmen kadromuz bildiğim kadarıyla 6000'in falan üzerinde. Evet. Ee, öğrenciniz 300 binin üzerinde ve sizin iş hayatıyla yoğun ilişkiniz var. Ondan dolayı yani okul başarısıyla ilgili bir tarafta gözleminiz yaparken bir yandan da birçok meslektaşınızın e, beraber çalıştığınız insanların aile hayatlarını falan da görüyorsunuz. Böyle dengeler konusu, o coşkunun olup olmaması hadisesi. Oradaki de tesadüf değil. Hiçbir başarı tesadüf olmadığına <gülüyor> göre. Şimdi ben tabii bunun yüzde yüz uyumlu olduğunu ben de düşünmüyorum. Yani okuldaki başarı ya da sınavdaki başarıyla özellikle aile hayatındaki başarı hatta iş hayatındaki başarının yüzde yüz uyumlu olduğunu ben düşünmüyorum. Ama bu şu şekilde ifade edilebilir. Ben... ...aile hayatında ve iş hayatında başarılı olanların önemli bir bölümünün okul başarısının da yüksek olduğunu biliyorum. Fakat okul başarısı yüksek olan herkesin aynı çizgiyi yakaladığını düşünmüyorum. Çünkü bir kere uyum konusu giriyor devreye. İnsanların ta aileden itibaren almış oldukları eğitim giriyor, toplumsal yapı giriyor ve kişinin bireysel farkları giriyor devreye. Onun için mesela diyelim ki çok başarılı okul hayatı olmuş, çok önemli mesafeler kat etmiş ama iki kişiyi yönetemeyecek düzeyde olan insan çok rahat olabilir. Yine aynı şekilde bir aile ilişkisini 5-6 defa deneyen fakat başarılı olamayan insanlara da rastlıyorum ben. Dolayısıyla bu ikisi e, röportajların birincisinde söylendiği gibi çok e, güzel bir tespit çünkü e, bir denge yani işin sırrı dengede diyor ya evet. Bir parçada Evet evet oradaki gibi işin sırrı dengede yani işi e, iki yönlü götürmek gerekir yani hayatın sadece e, bir takım bilgileri yüklenmekten ibaret olmadığını bilmek gerekir. Hatta o bilgileri kullanmaktan ibaret olmadığını bilmek gerekir. Yani görüyoruz sadece bilim adamlarında değil, bilim insanlarında değil, sanatçılarda da, müzisyenlerde de çok uyumsuz, çevresindeki insanlara huzur vermeyen, gittiği konserlerin hepsinde sıkıntı çıkaran çok büyük starlar var. Yani bu insanın bir dalda başarılı olması... Bütün dallarda da başarılı olacağı anlamına gelmiyor. Evet. Yani işin içinde psikolojik sıkıntıları olan insanlar var. İşte e, ünlü bir ressam çok abes bir davranış ortaya koyabiliyor. Evet. Yani bu insanın resim <gülüyor> kabiliyetinin ya da iş hayatındaki başarısının ya da e, işte bir bilimsel alandaki başarısının hayatın bütün alanlarında başarılı olmak için yeterli olmadığının çok evet. net bir ispatı. Ben yani. öğrencilerimde de aynı şeyi görüyorum. Yani. yani bundan çok farklı bir durum yok. Ve bir şeyi özellikle hocam söylemek istiyorum. Uzun yıllar e, mesela meslekten uzak bir şekilde uzun yıllar önce lisans programını yapan, sonra ben henüz hazır değilim, masterımı da yapacağım diyen, arkasından da ben doktoramı da yapacağım, ondan sonra iş hayatına atılacağım diyen insanların birçoğu İş hayatına atıldığı zaman başarısız oluyor. Çünkü piyasadan kopuyor. Çünkü hayatın gerçekleriyle yüzleşemiyor. Ama Anadolu'nun bir köyünden çıkmış, belki de öğrenim hayatı çok daha sınırlı olan bir insan, çok daha başarılı işler yapabiliyor. Evet. Sonuçta ben de yani bir lisans okulunu bitirdim. Master doktora yapma şansım olmadı ama o dönemindeki e, işimi geliştirmeye ayırdığım bir zaman oldu bu. Ve o alanda geliştirdim. Ama evet. diğeri de kendisini belki o alanda geliştirebilir. Yani burada bir denge var. Evet. Ve bütün insanlardan aynı evet. kurşun asker gibi aynı evet. etkinlikleri beklemek mümkün evet. değil. Yani. Ben bir önceki konuşmamızda söylediğim bir şey vardı. Yani coşku ne kadar var. Evet. Ve herhalde şu konuda benimle hemfikirsin. Coşkunun kaynağı can. Evet. Yani... Kişinin hayatında kendi canı ne kadar var bu can yüz ayrımında? Yüze yönelmiş, e, başkası ne der, benden bekleneni yapayım felsefesi içinde mi gidiyor? Yoksa bu benim yolculuğum, evliliğimle de, eğitimimle de, mesleğimle de bu benim yolculuğum deyip şöyle bir hayata sarılmak hadisesi. Ki zannederim o zaman coşku olmaması mümkün diye. Ee, ve yolculuğun kendisi coşkunun ta kendisi oluyor o zaman. Aldığın sonuçlar hoş getiriler oluyor ama yüz olduğu zaman alabildik mi lan? alabildik mi? Yolculuk biraz güme gidiyor aslında böyle çok sonuç vurgulu olduğun zaman o zaman ana babalara yani daha önceki söylediğimiz hadise çocuk gönlünün muradını keşfedebildi mi? O konuda yardım edebiliyor musunuz? Ve oraya oturttuğunuz zaman ondan sonra gelen eğitim, ondan sonra gelen meslek yine o gönlünün muradını yaşayarak seçimler yaparak oluşturulmuş bir aile hayatı herhalde o coşkuyu ifade etmeye devam edecek diye düşünüyorum. Çok doğru söylüyorsunuz hocam zaten meslek seçiminden itibaren işte üzerinde çocuğun oluşturulan baskılarla bir takım sıkıntılar oluşmaya başlıyor yani. Bir yerde işte aile meslek seçerken çocuğun isteklerine, yeteneklerine göre yönlendirme ya da ona danışmanlık yapma görevini ihmal ediyor. Kendi hayatında özlem duymuş olduğu meslekleri çocuğu üzerinde gerçekleştirmeye çalışıyor. Yani evet. bu çok konuşulan bir konu ama evet. ben bizzat gözlemlediğim için görüyorum. Evet. Ve bir baba olarak mesela ben bu sınavı verdim. Çocuklarımdan bir tanesi. Sabancı Üniversitesi'ni kazandı fakat e, isteği moda tasarımı okumaktı. E, sonuçta moda tasarımı e, onun için bir riskti. Çünkü çizim kurslarına gitmemiş, işte e, resimle uğraşmamış falan. Ama ben giderim dedi, ben yaparım dedi, ben yaz tatilimi ona harcarım dedi. Ben de onu yüreklendirdim. Ve sonuçta kendi bile tereddüt ederken... ya ben tamam ikisini de kazandım ama acaba herkes diyor ki sen nasıl bu üniversiteyi bıraktın buraya gidiyorsun filan ee, işte İTÜ'nün moda tasarımını kazanmıştı bir de Sabancı Üniversitesi'nin bir bölümünü kazanmıştı niye bunu tercih ediyorsun diye kendi bile tereddüte düşerken ben sen içinde hangi şey daha coşkuyla evet. uyanıyorsa onu evet. tercih et dedim evet. ve şey tercih etti moda tasarımını bu çok önemli söylediğiniz evet. ve hakikaten bunu biraz daha takip etmek isterim değerli izleyenler kısa bir ara vereceğiz sonra devam edeceğiz İbrahimci bu söylediğin çok önemli ve ben yani ben takdir ettiğim birçok yönlerim var ama bir baba olarak bunu yapıyor olmanı müthiş takdir ediyor gönlümden ve çok istiyorum bizi dinleyen analar babaların çocuklarına güven duymaları ve bu duydukları güveni ifade ederek çocuklarına güven verebilmeleri. Şimdi seçimini yaptı değil mi? Evet seçimini yaptı çok mutlu ben mesela geçen hafta sabah uyandım 5.30'da o küçük bir atölyede yaptı kendisine. Dikiş dikiyordu 5.30'da gece. Yani sabahın 5.30'da dikiş dikiyordu. Bunu zorlayarak asla gerçekleştiremezsiniz. Yani evet. onu zevkle yapıyor, severek yapıyor. Evet. Her diktiğini, her yaptığını getirip gösteriyor. Evet. Yaz tatillerini... ...ben bu alanla ilgili çalışarak değerlendireyim diyor. Evet. Böyle bir durumu var. Tabi evet. burada bir şey de var hocam bunu da söylemek lazım. Bazen e, gençlerimiz anlık istekleriyle, anlık e, hiçbir araştırmadan... ...kendi içsel durumunu da tanımadan verdiği kararlar da olabiliyor. Yani diyor ki benim yeteneğim bu diyor. Mesela bir televizyon spikeri ona çok cazip geliyor. Ben basın yayına gideceğim diyor. Benim diyor... İsteğim bu diyor. Ama e, bir televizyon sipkeri olmanın bir takım e, gerekleri var. Hı hı. E, oradaki yükselmenin bir takım şartları var. E, bunları bilemeden bir özentiyle bir anda ona karar veriyor. Daha sonra o okulu bitirdikten sonra da ikinci bir okul arayışına giriyor. Onun için burada ailenin yol gösterici olması lazım. Yönlendirici olması lazım ama karar verici olmaması lazım diye düşünüyorum. Çok önemli. Evet. Çok önemli bir fark. Değerli izleyenler, işte benim hemen hemen her programda fırsat buldukça dile getirmeye çalıştığım, çocuklarınızla sohbet içinde olun demek istediğim çok önemli bir ayrım bu. Karar verici olmak başka bir şey. Bir de onun karar vermesine seçerekler sunmak, deneyimler sunmak, mentorluk yapmak. ...koçluk yapmak, yol göstermek... ...böylelikle belki... ...birçok spikerlerle tanıştırmak... ...onun çalıştığı ortama götürmek... ...bu mu istediğin... ...8 yıl sonra da bu mu olacak... ...12 yıl sonra da bu mu olacak... ...Türkiye'nin durumundaki gelişmeler böyle böyle olacak... ...bir daha düşün bakalım... ...diyebilmek hadisesi... ...ve tabi bu kolay bir iş değil... ...sen bu ol demek... ...kolay bir şey... ...ama öbürü kolay bir iş değil... ...şimdi... Bu meslek seçiminde, işte hazırlanmada çocuğun yaptığı işte anlam bulabilmesi sabahın beş buçuğunda kalkmaz. O yaptığı işte bir anlam bulmasa, kendi hayatıyla bir ilişki içine sokmasa kalkmaz. O zaman şikayet ortamına dönüşür. Ondan dolayı ben bir aileye girdiğimde o ailede ne kadar şikayet var? Her şeyden şikayet edilen bir aile olabilir. Çocuk da doğal olarak her şeyden şikayet eden bir tavır içerisinde gidiyordur. Bu demektir ki bu ailenin üyeleri şu anda bulundukları pozisyondan bir anlam bulma durumu yok. Bir boşluk var ve sorumluluğu başkasına atarak şikayet etme durumları var. Çocuğun bu yolculukta kendi hayatında anlam bulabilmesine yardım etmek. Anlamı sen veremezsin ama. O bakımdan şeyi merak ediyorum mesela, siz o sohbeti oluştururken herhalde bazı şeyler sordunuz, o cevap verdi. Bazı tereddütleri vardı. Evet. Şöyle bir, bir iki dakika içerisinde onu bir, o etkileşimi. Ben özellikle şunu söyledim dedim ki, hangi mesleği seçerseniz seçin, o mesleğin yıldızı olmak önemli. Onun için de yeteneklerinizin en uygun olduğu mesleği seçerseniz onun yıldızı olabilirsiniz. Sen şimdi moda tasarımını seçtiysen hedefin eğer küçücük bir yerde bir atölyede çalışmaksa ya da işte küçücük bir hedefse veya buna benzer ufak hedeflerin varsa yaptığın şey yine olur. O senin hayat seçimindir ama mesela ben moda tasarımını seçseydim ben modacı olsaydım benim markamı Amerika'daki bir mağazada da görmek isterdim. Benim markamı İngiltere'deki bir mağazada da görmek isterdim. Benim adımın bütün alışveriş merkezlerinde mutlaka temsil edilmesini isterdim ee, ve bir marka oluştururdum, dünyaya bir marka sunardım. Bunun içinde marka oluşturmuş insanların geçmişlerinde babalarından, dedelerinden kalmış çok büyük paralar da yoktur. Evet. Yani bunu sen kişisel yeteneklerinle yapabilirsin dedim. Bu onu cesaretlendirdi çünkü e, özellikle. İş adamlarımızın çocuklarında ben çok gözlemliyorum. Ya diyor kurulu düzeni var, babasının işi var, gidip başka yeni iş ne seçsin? Ama bunu sadece bu şekilde söylüyor. Halbuki sizin demin ifade ettiğiniz gibi götürse, bak yavrum bu kadar kurumlarımız var, bu işleri yapıyoruz. Yarın sen bu işleri mi yapmak istersin? Yoksa ben koyup gittikten sonra sen bu işlerin hepsini tasfiye mi etmek istersin dediğin zaman çocuk bunu kendi düşünür zaten. Bu kurulu düzene sahip çıkmam lazım diye ona göre seçer. Evet. Ama bunu sen dayatma olarak yaparsan çocukların o yaşlarında ailenin söylediklerine karşı müthiş isyan duyguları da doğabiliyor. Evet. Bilmiyorum işte kızsa erkek arkadaşı, erkekse kız arkadaşı da ona yön verebiliyor. Evet. Akram baskısı, aile baskısının çok üzerine çıkabiliyor. Çıkıyor. Dolayısıyla evet. seçim çok yönlü bir süreç bence. Çok doğru. Değerli izleyenler, biz bu sırava hazırlanma süreci içerisinde acaba çocuklarımızda bir bıkkınlık var mı, bir tükenmişlik var mı? Acaba bu görülüyor mu diye sokağa çıktık, sorduk. Bakın neler dediler. Çevrenizde gördüğünüz öğrencilere baktığınız zaman bir bıkkınlık, isteksizlik görüyor musunuz? Genelde var maalesef eğitim düzeninden kaynaklanan bir şey bence. Neden sizce? Gerekli eğitimi alamıyorlar ondandır. Değişmesi diye düşünüyorum. Var. Sizce bu neden olabilir? Hayır neden? Çünkü ilgilenmemekten. Çünkü kendi havasında şey, çocuğunu işte bakar gibi gözüküyor. İlgilenir gibi gözüküyor. Hattında ilgilenmiyor. Onu anlamıyor. Çünkü üzerinde durmuyor. Bu kendi havasında çünkü ekonomik sıkıntılarda onu etkileirse daha da başarısız oluyor. Görüyorum. Öğrencilerin çoğu dersle ilgi alakası yoktur yani çoğu. Peki sizce bu neden olabilir? Ya çevrenin vermiş olduğu bir bıkkınlıktır. Derslerin vermiş olduğu bir bıkkınlıktır. Ne bileyim yani okul iyi herhalde. Hocaların vermiş olduğu bir bıkkınlık vardır. Yani iletişim iyi olmamasından dolayı olabilir yani. Bu aileden de geliyordur zaten. Çok yani o da... Öğrencilere çok aşırı yükleniyor. Yani neredeyse çok affedersiniz tuvalette bile elinize kitap alın okuyun gibilerinden baskılar da oluyor. Yani bu da e, çocuklar açısından çok iyi sonuçlar doğurmuyor tahminimde. Yani biraz e, onlara da e, şey tanımak lazım, müsaade etmek lazım ki e, kafalarını rahat ettirsinler. Rahat ders çalışabilme imkanını ortaya koymak lazım. İbrahimciğim, <gülüyor> geçen hafta ben e, bir e, konuşma yapmak üzere davet edildim. Şimdi e, konuşmamı yaptım. Ondan sonra bir öğle yemeği arası falan verildi. Bir panelin konuşmacısıyım. Sadece ben değildim. Ve bu arada bana çok ilgi gösteren bir beyefendi işte e, bana yol gösteriyor o kurum içerisinde falan. Hissettim. Bana bir şey sormak istiyor. En nihayet geldi. Hocam dedi 14 yaşında demişti bir oğlumuz var dedi. Yani dedi biraz dedi galiba annesi dedi çok üzerine düştü dedi. Öyle bir noktaya geldi ki çocuk tamamıyla bıraktı dedi. Bıraktı ne yapacağını şaşırdık dedi. Acaba dedi sizin sesinizi duyabilir mi? Sırt sizin sesinizi duysa çok iyi olur dedi. Şimdi adı dedim? Adını söyledi. Dedim ki 14 yaşında bu hatta birisiyle ben her zaman konuşurum. Bunlar bizim geleceğimiz. Bir delikanlı ne zaman telefon edeyim ama o telefon edecek dedim. O telefon edecek şu numara edecek akşam 8.30'da telefonu bekliyorum dedim. Akşam 8.30'da annesi telefon etti. <gülüyor> Şimdi e, kimsiniz? <gülüyor> ben Doğan Ciceloğlu. Ha evet Doğan Bey işte böyle böyle tamam dedim tamam orada mı o? İşte dedim, ben biliyorum durumu <gülüyor> verin bana dedik anlayayım. Ana konuşmak istiyor. Ben de onu elimine etmek istiyorum. Çocukla konuşmak istiyorum mesela. <gülüyor> ve nihayet aldım. Dedim şöyle şöyle bir durumdu. İşte babanla tanıştım, konuştuk ve anladım ki ben seninle konuşsam iyi olacak. Ben istedim dedim konuşmayı. Nasılsın dedim. Bittin mi, tükendin mi dedim cevap. Yani. <gülüyor> Ama nasıl bir cevap görsen. İçim bitmiş. Böyle. Hiç enerjisi yok. Yani dedim. Bütün gün yatıp ne okula gitmek istiyorsun içinden. Ne şu ne bu. Yani. <gülüyor> i̇çim böyle cüz ediyor. Peki dedim sana bir soru soracağım dedim. Bundan 15 yıl sonra, 20 yıl sonra kendini nerede görmek istersin? Bir meslek ismi söyledi. Peki dedim, o dedim mesleğin okuluna girmek için sınav yok mu? Var dedi. Ona hazırlanmak isterim dedi. Tamam dedim. Peki dedim o sınav ne zaman olacak? OKS ile beraber o mesle o okulun da sınavı olacak. Peki dedim, söyledin mi bunu? Söyledim ve çalışmaya başladım dedi. Böyle bir enerji gelmeye başladı çocuğa. Yani yavaş yavaş kendisi kendi yaşamına girmeye başlayınca, karar vermeye başlayınca <gülüyor> dedim doğru yoldasın. İşte benim oğlum Timur'la aramdaki hikaye anlatır. Yapabileceğini en iyisini yaparsın. Yaparken coşkuyla yaparsın. Hadisesini anlattım. Dedim, her zaman için beni arayabilirsin. Ve ben dedim, o sınav sonucunu da bekliyorum senden dedim. Nasıl farklıydı? Geceyle gündüz gibi farklıydı bu telefondan ayrılırken ki enerji. Teşekkür etti. Ee, annemle konuşmak ister misin? Hayır dedim. Onlara benden selam söyle. Eğer dedim seni sıkıştırırlarsa bana telefon edeceğini söyle. Ben atmaca gibi onların peşine düşerim dedim. <gülüyor> İyice bir böyle neşesi yerine geldi. Kapattık telefonu. Fakat 3 dakika sonra annesi telefon etti. <gülüyor> Ay şöyle, daha böyleydi yapmıyor falan filan. Hala denetim peşinde dedim hanımefendi lütfen. Ben konuşmamı yaptım. O çocuk hakikaten Anlattırdım ya günün nasıl oluyor diye. Yani içim sızladı. Sabahleyin gidiyorum geliyorum. Yarım saat bir öğle yemeği oluyor. Ondan sonra dershaneye gidiyorum. Beş saat dershanede çalışıyorum. Geliyorum. Bir saat akşam yemeği aram var. Ondan sonra yeniden üç saat çalışmam için peşime düşüyorlar hadisesi. almış vaziyette çocuk ve nihayet bırakıvermiş vaziyette. Şimdi bu tükenmişlik. Çok belirgin olarak onların gözlerinde, seslerinde, tavırlarında oluyor. Yani annenin babanın bunu görememesi mümkün mü? Gördüğü takdirde nasıl bir tepkide bulunması lazım? Yani bu çok çok belirsiz bir şey değil herhalde. Evet tabi ki hocam. Şimdi aslında burada çocuğun çalışma ortamını zevkli hale getirmesine yardımcı olmak gerekir. Yani belki onun gireceği sınav için. Okul hayatı boyunca önemli eksiklikleri oluyor ve bunları hakikaten telafi edebilmesi için o kadar yoğun bir çalışma yapması gerekebiliyor yani bu mümkün. Ama e, bu çalışmayı bir zevk haline dönüştürdüğü zaman e, hiç böyle bir sorun yaşamıyor çocuk. Mesela ben görüyorum mezun öğrencilerde ki buradaki arkadaşlarımızda da vardır bu eminim mezun öğrenciler içerisinde o kadar çok dersten sonra... Öğretmenin peşine düşüp hocam yarım saat daha bunu beraber çalışabilir miyiz diyen, eve gidince kendisine kaynaklar yetmeyen, mesela ikide bir gelip bize hocam benim çözeceğim soru kalmadı, ben soru istiyorum diyen çocuk da var. Peki bu ikisi arasındaki fark ne? Birisi yaptığı işi zevke dönüştürmüş ve yaptığı işten keyif alıyor. Hedefine bir adım adım yaklaşınca bunun keyfini sürüyor. Öbürü de isteksizlik Yaşıyor. İsteksizliğin bence çok önemli nedenlerinden bir tanesi çocuğun başaramayacağına olan inancıdır. Bu çok önemli. Yani eğer e, ben oldum olası bu matematiği yapamıyorum bundan sonra da bir daha yapamam mantalitesi oluşmuşsa o zaman bu beraberinde bir isteksizliği de getiriyor. Ama çözmeye başladıkça, yaptıkça, bir takım şeylerde başarılı oldukça her Girdiği sınavda biraz daha ileriye gidince heyecanı, coşkusu artıyor ve bu onun tükenmişlikten kurtarıyor. Yani o, o duyguya düşmesini engelliyor. Onun için yapacağımız yardımın anlamlı olması lazım. Sadece annenin, babanın çalış demesiyle ya da zorlamasıyla hiçbir şey elde etmek mümkün değil. Yani bilmediği bir derse yardımcı olmak gerekir, onu anlar hale getirmek gerekir. Onu bu işi yapabileceğine inandırmak gerekir. Gerisini kendisi isteyecektir zaten. Aslında ben istemiyorum okulu. Girmek de istemiyorum. Sınavda başarılı olsam ne olacak lafının altında gizli bir şey vardır. Başarısızlığı gizleme evet. korkusu. Ben hep evet. bunu gözledim hocam. Yani evet. gerçekten başarabileceğine inanan bir çocuk bu tükenmişliği yaşamıyor. Evet. Bütün zamanlarını ayırsa bile yaşamıyor. Evet. Daha da çözeyim diyor. Evet. Hatta bazen... Biz engelliyoruz. Hastalığa dönüşecek kadar çok çözme isteği doğuyor filan. Evet. Yani her şeyin aşırısı e, zararlı diye biz engelliyoruz. Biraz da uyu diyoruz. Yapma evet. bunu diyoruz. Evet. Böyle bir e, durumda ortaya çıkabiliyor evet, zaman evet. zaman. Evet, evet. evet. <gülüyor> ben e, her bu program yapışımda İbrahimciğim şu kavram karşıma çıkıyor. Kendi yaşamında var olabilmek. Yani çocuk doğduğu zaman doğal olarak zaten kendi yaşamında var olmak üzere yaratılmış. Evet. Merak duyduğu şeye tam kendini veriyor. Böyle bakıyor. Tam anlamıyla veriyor. Karıştıracağına gidiyor, karıştırıyor, kokluyor, yalıyor, her neyse. Kendini tam anlamıyla veriyor. İşte o benim sık sık anlattığım öykü. Çocuk koltuğa çıkmak istiyor. Nasıl kedi gibi yapışmış böyle? Hı hı. Nasıl yapışmış? Kendisini tam vermiş. Şimdi belli ki... ...çıkabileceğini hissediyor. Hissetmese o kadar yapışmaz. Ve... ...o çıkabileceğini hissetmiş olmasına saygı duymak lazım. Hadisesi. Şimdi... ...onun dolayı ben böyle alıp koltuktan... Işte, ...hoppa deyip onu çıkarıp koyduğum zaman... ...sistemi bozdum bir yerde. Yani çok anlamlı geliyor bana bu hikaye ve babası da bozuldu. Niye yaptın dedi. O uğraşacaktı halifesi. Şimdi çocuk bir sonucun peşinde gitmek üzere bir çaba içerisine girmiş. Şimdi ben çok istiyorum ki annelerimizin babalarımızın şu cümleyi iyice duymalarını ve içine sindirmeleri. O çocuğun o sonucun peşine gitmesi, hedefini belirleyerek onun peşine gitmesi yani o yolculuk sonuç kadar önemli. Bunun farkında olmak lazım. Şimdi siz, ah canım elma mı istiyorsun? Al elma. Bisiklet mi istiyorsun? Al bisiklet. Karnın mı acıklı? Al dört köfte şeklindeki tavır. O zaman o süreci anlamsız kılıyor. Uğraşmaya anlamsız kılıyorum. Ve bir nevi ben buna içi boşaltılmış yaşamlar diyorum. Ve bu yaşamda iç boşaltılmışsa coşku olması mümkün değil. Çünkü başkasının programladığı bir şeyi yapmaya çalışıyorsun. Benden bekleneni yapıyorum. Ben de istiyorum. Ve bazen öyle oluyor ki çocuk kendisinin ne istediği konusunda kafası karışık hale geliyor. O kadar çok müdahale edilmiş ki. Peki ben ne istiyorum konusunda bilmiyorum diyor. Öyle bir şey hale gelmiş vaziyette. Ve diyorum ki sınava hazırlanma, sınav ortamı işte bütün bu konuların üzerinde düşünülmesi bakımından bir fırsat. Ve annenin babanın müdahale etmesi bakımından bir fırsat. Ee, o bakımdan o gözlerde belinen isteksizlik, tükenmişlik devreye girmek için ve yavaş yavaş raya oturtmak için bir fırsat olarak düşünüyorum. Bu, bu fırsatı değerlendirmeleri lazım diye düşünüyorum. Evet. Ben de aynı kanaattayım hocam. Hatta bu çocuğun bütün isteklerini yerine getirme sınav hazırlığında da zaman zaman kendisini gösteriyor. Mesela anne baba her işi vererek çözmeye alışmış. Özellikle de imkanları gelişkinse her işi vererek çözmeye alışmış. Ee, çocuk da böyle alışmış. Dolayısıyla dersi sınıf içinde dinlemiyor. Diyor ki bana hocalar eve gelsin özel ders versin diyor. Evet. Böyle bir istek de <gülüyor> evet. Eğer imkanı varsa. derste Ama aynı ders şeyde anlatılıyor, sınıfın içerisinde anlatılıyor. Onu <gülüyor> dinlemiyor çocuk. Evet. Böyle işte, işte birebir çalışma, küçük gruplar, bilmem neler gibi bir takım yeni şeyler çıkıyor. Çalışma sistemleri çıkıyor. Yani her hafta bir cep telefonu değiştiren çocuk... İşte ha. her istediği aynı şekilde hiçbir emek çekmeden e, önüne sunulan çocuk. E, derse de aynı şeyleri istemeye başlıyor. Birisi diyor gelsin benim beynimi açsın oraya enjekte etsin diyor. Ben hiçbir gayret göstermeyeyim ama e, ders böyle değil ki. Ders kendi etkinliklerini katmadan becereceğim bir şey değil yani. Sana bir hoca gelsin üslü sayıların kurallarını 40 defa göstersin. Eğer sen üslü sayılarla ilgili 100 tane soru çözmemişsen... 101.sini çözemezsin. Bunu evet. hoca gerçekleştiremez yani. Evet. Dolayısıyla hap da yapsa, sana verse de, yutsan da gerçekleştiremezsin. Mutlaka kendi etkinliğini katmak zorundasın. Evet. Bu tür bir yönlendirme aileler için çok önemli. Çok bence. önemli değil mi? Evet. Evet. evet. Ve böylelikle de bir aslında model oluşmuş oluyor. Yani ana baba ilişkisinde nelerin özümsenmesi lazım ve bu özümsenmede ben nasıl yardımcı olabilirim konusunda bir bilinç oluşmaya başlıyor. O bakımdan. Bence sınav dönemi aslında bir fırsat dönemi. Yani birçok yönlerden bir fırsat dönemi. Değerli izleyenler kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Değerli izleyenler sınav dönemi bir fırsat dönemi dedim. Ne demek bu? Bence hayatta her şey aslında bir fırsat. Ama o bakan göze ve seçim yapan zihne bağlı bir durum. Ben kesinlikle bu dediğime inanıyorum. Hakikaten sınav döneminin bence teşekkür edilecek bir fırsat dönemi olduğuna inanıyorum. Ve bundan yararlanmak gerekir diye düşünüyorum. Ve Değerli izleyenler, ben baktığım zaman bir kişinin kendi yaşamının yolculuğunu yapabilmesi, ayaklar üzerinde kalabilmesi, eğitimi kendi eğitimi olsun, mesleği kendi mesleği olsun, evliliği benim evliliğim, benim ailem olsun diyebilmesi ve neticede de bu benim yaşamım diyebilmesi için ben beş tane yaşam ...yetkinliği diyorum bunlara... ...buna önem veriyorum İbrahim'cim... ...birincisi... ...bir kere... ...kişinin... ...kendini gerçekçi olarak tanıması... ...çok önemli... ...ben buyum diyebilmesi çok önemli... ...o koltuğa çıkmaya çalışıyorum... ...çıkabilecek miyim, çıkamayacak mıyım... ...fırsatını bulduğunuz zaman tanımaya başlıyorsunuz... ...ve... ...bu tanımış olduğunuz kişiyi... ...kabul etmeniz... ...çok önemli... Hani Orhan abimize demiş? Hatasız ki olmaz. Hatamla <gülüyor> Kişinin kendisini hatasıyla sevmesi çok önemli. Öyle görüyorum. Bu bir. Kendini tanıması ve kendini kabul etmesi. Çok önemli gördüğüm şeylerden bir tanesi de sorumluluk bilinci. Seçimlerini yaparken sorumluluk bilinci içerisinde yapması. Ben bu seçimi yapıyorum ve Sonucundan ben sorumluyum diyebilme hadisesi. Sorumluluk bilincine çok önem veriyorum. İşte bu sorumluluk bilincinin gelişmesi için de çocuğun kendi yaşamında var olması lazım. O zaman üzülü üzülmesinde de kendisi vardır. Coşkusunda da kendisi vardır. Çünkü kendi yaşamında olan bir şeydir bu. Öncelikler bilince. Hangisini önce yapacağım? Çok önemli herhalde sınava hazırlanırken. Önceliğin ne? Önce hangisini yapacaksın hadisesi? Yani o kadar önemli ki bu. Önceliklerin farkında olma hadisesi. Yaşamın her anında bunun farkında olmamız lazım. Öncelikler bilinci zaman kullanmanın da bilinci oluyor. Ve ben dördüncü yaşam yetkinliği olarak gördüğüm şey insan ilişkilerinin farkında olma. Ve insan ilişkilerinin, yaşamın özünün ta kendisi olduğunu bilme. Ondan dolayı bütün bu süreç içerisinde ilişkilerime ne oluyor konusunda çünkü gerginsin, sıra hazırlanıyorsun, kaygılısın. İlişkiler içinde kaygın artabilir, ilişkiler içinde kaygın azalabilir. İlişkiler içinde mutlu olabiliyorsun. Ve Son olarak da değerli izleyenler 5. yaşam etkinliği olarak ben kişinin gücünün farkında olma durumu hissediyorum. Eğer ben 50 metre koşabileceksem bana sadece 5 metre koşma imkanı veriyorlarsa hiçbir zaman mutlu olamam. 50 metreyi doya doya koşabilecekken 100 metreyi koşamadın deyip bana hayal kırıklığını uğratıyorlarsa yine mutlu olamam. Ondan dolayı kendi gücüm içerisinde yaşayabilmeyi bilmem lazım. Bunlar işte şimdi OKS'ye hazırlanırken, ÖSS'ye hazırlanırken bizim farkında olmamız gereken şeyler diye düşünüyorum. Ve biz anneler, babalar olarak, öğretmenler olarak, arkadaşlar, dostlar, dayılar, amcalar, nineler, dedeler olarak aile ortamında öyle bir ortam oluşturalım ki... Bir fırsat ortamı oluşsun. Hangi yönde fırsat? Kişinin bu beş yetkinliği geliştirip hem okul başarısı, hem meslek başarısı, hem evlilik ve aile başarısı ama en önemlisi esas itibariyle yaşam başarısı için. Bu program bir farkına varış yolculuğu ve birlikte olmaya devam edeceğiz. Size güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.